Müzekkin nüfus nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefolu Rumi Hazretleri ölüm nedir Ey Aziz kardeş hak tehala ölümü büyük yaratmış Bu öyle bir büyüklüktür ki insanların ve yeryüzündeki hayvanların tümü ay gün Yıldızlar yerde ve gökte ne kadar canlı varsa hepsinin sayısınca ölüme baş verilmiştir. Ölüme verilen başların hepsinde ikişer göz, bir ağız ve kulak vardır. Cümle varlık sayısınca ölümün elleri vardır. Ölümün bu kadar baş, göz ve ağzını bir arada düşün. Nasıl heybetli bir manzara çıktığını anla. Onun bu heybetini görenlerin, ölüm anında konuşamadıkları, büyük bir korkuya düştükleri, ödlerinin koptuğu gerçektir. Hak Teala ölümü, yaratılmışların hepsinden önce yaratmıştır. Bedenlerden dört bin yıl önce de ruhları. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah, ruhları cesetlerden dört bin yıl önce yarattı. Ruhlardan üç bin yıl önce de yaratılmışların rızkını. Bu rızıklardan üç bin yıl önce ise ölümü yaratmış. Ölüm, bütün ağız ve dilleriyle yılda bir kez bağırıp ses çıkarır. Bu ses öyle gürültülü olur ki, yerde ve gökte ne kadar melek varsa sersemleşir, korkuya kapılır. Güllerden bir gün bu bağırışlarından birini yapıp, öyle bir gürültü çıkarır ki, heybetiyle, yer ve gök velveleyle dolar. Yerin ve göğün halkı, korkuya kapılıp titrer. Bunun üzerine melekler, Hakka niyaz edip, ilahi Mevlamız, bu ne bağırma ve ses çıkarmadır ki, yılda bir kez gerçekleşir, ve hepimizi böyle korkutur, derler. Hakte Teâlâ, Ey meleklerim, bu gürültü ölümün velvelesidir. Ölüm öyle bir şeydir ki, yerde ve gökte ne kadar canlı varsa hepsini yok edecektir, buyurur. Evet, her nefs ölümü tadacaktır. Melekler, ey Rabbimiz, keşke onu görebilseydik, dediklerinde Hak hala. ''Size ölümü göstereyim. Ölümün nasıl heybetli olduğunu görün. Bir araya toplanıp hazırlanın.'' buyurur. Hak Teâlâ'nın emriyle, büyüğü ve küçüğüyle, gün ve yerin bütün melekleri, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam, hepsi hazır olur. Hak Teâlâ, ''Ey ölüm, bütün kanatlarını aç.'' Ağız ve dillerinin hepsiyle bağır. Meleklere heybetini göstermek üzere kalk ve uç diye buyurur. Ölüm emre uyar. Melekler ölümün azametini baş, ağız, göz, kulak ve kanatlarının hesaba gelmediğini görürler. Gök gürlemesini andıran sesinin dehşetinden baygın düşerler. Bir yıl Böyle cansız yattıktan sonra kendilerine gelirler. Hak Teala'ya, "Ya Rabbi, ölümden daha büyük bir şey yarattın mı?" diye sorarlar. Hak Teala, "Yarattıklarım içinde ölümden daha büyük bir şey yaratmadım." buyurur. Ölüm, verilen emri yerine getirdikten sonra yine verilen emirle sakinleşir. Arkasından Hak Teâlâ, Azrail aleyhisselama şöyle buyurur. Ya Azrail, ölümün işini vekaleten sen üstlen. Kullarımın canını almayı emredince, kuluma ölümü göster. Heybetini görsün, lezzetini tatsın ve onunla canını verip fani olsun. Azrail aleyhisselam aldığı emirle ölümün yanına varır ona şöyle der, Ey ölüm, sen rahat ol, Hak Teâlâ, bana tabi olmanı istedi, birinin canını aldığımda, seni ona götüreceğim, sen bana itaat edeceksin, ölüm şöyle karşılık verir, hoş geldin, Allah'ın emri üzere sana itaat edeceğim, ancak seni de, ben öldüreceğim, İsrafil, Cebrail ve Mikail'i de, Yer, gök, ay, güneş ve yıldızların hepsini, Yerin ve göğün bütün halklarını ben öldüreceğim. Ölüm bunu söyledikten sonra, Azrail aleyhisselama boyun eğip itaat eder. Azrail aleyhisselam, Ölümü fil bağlar gibi kendine bağlar. Fil terbiyecisinin fili yönlendirdiği gibi, onu yönlendirip Allah'ın emrettiği kişiye gösterir. Bu kişi ölümü görür görmez ölür. Hak ile yeksan olur. Ölümün tarifi bundan fazla yapılamaz. Ölüm hakkında bu kadar söz yeterlidir. Zira ölümü anlatmaktan maksat nefse ölümün heybetini kabul ettirerek onu dünyadan uzaklaştırıp ahiretle meşgul etmektir. Ancak şunu da söylememiz lazımdır. Yahya peygamber aleyhisselam Allah'ın emriyle ölümü cennetle cehennem arasında boğazlayacaktır. Zira ölüm de yaratılmış, en büyük benim diyerek benliğe kapılmıştır. Bu hüviyetiyle o da fanidir. Ölümün sıfatlarını ölenlere sor, gör. Sana ondan nasıl haber verirler? Unutma, ölmeden önce ölenler, ölümden haber verebilir. Zira onlar, ölmeden önce ölünüz. Makamına erişmiş, kendilerini toprak mesabesinde tutmuşlardır. Meskeneti, kendilerine ev edinmiş, kanat kuşağını kuşanmışlardır. Dünyanın tüm lezzetlerinden el çektiklerinden, Onlara sabreden fakirler denmiştir.